Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Şimdi bir arka e, çok bir kaç tane soru geldi Kunut duası ile ilgili. Kunut duası bir kısmı arkadaşlar sorarlar nasıldır? Eee ne söylenir? Kaç tane e, sünnette e, sabittir? Eee zamanı nerededir? E, mekanı? Rek'attan önce, rek'attan sonra. Da. Bu soruları hepsini topladım. Allah'ın izniyle e, kısaca delil olmadan fazla eee racih olan kavilleri alimlerin mezheplere göre aktarırız inşallah. <gülüyor> Şimdi eee ehil ilim ittifak etti. Kunut duası sünnettir. Meşru'tür. Sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Nerelerde yapmıştır? Aynen ehil eee ilim dört mezhep ve sair alimler ittifak ettiler. Kunut duasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında eee nazile bir musibet e inerken ümmetin üzerine yapmıştır. O da nerededir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee 70 tane sahabe kurra'ları öldürürken o o, o, o Arabların üzerine, o şey, kabilelerin üzerine Kunut duası yaptı. Bu da eee rivayet e, sabittir. Bu yani birinci rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında konu duasını yapmıştır ama nazileleri de her zaman yapılır mı? Hayır. Her zaman gerçek Şafii mezheb yapıyorsa da ama eee 3 mezhep ona karşı gelmiş. Delilleri zayıftır diyorlar. Racih olan budur Allahu alem. Eee sabah namazında her zaman okunmaz. Sadece müşkületlerde, nazile, büyük bir olay olduğunda e, yapabilirsiniz. 2. eee vitir namazıyla ilgili vitir namazında kunut var. Bu da sünnettir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sabittir. Eee ama burada ihtilaf etmiş 4 mezhep. Nede ihtilaf etmişler? Vit, kunut eee vitir namazında her zaman kılınır mı? Yoksa bazen yoksa senenin boyu boyu yoksa nasıl olacak? Bunda da bir 4 eee ra'i. 4 kavlu var bunda. 1. kavl Kunut duası devamlı dua yapmak bu mekruhtur. Senin boyu boyu Kunut duası yapmak mekruhtur. Bu da Şafiileri e, şey Malikilerin mezhebidir. İmam Malik'in mezhebinde Kunut yoktur. Yani vitri sadece kunutsuz kılacaksın. Kunut duası sadece diyor sabah namazında nazile de var. Yen de eee nazilelerde vitirde de yapabilirsin. İkinci görüş, Kunut duası sadece Ramazan'ın Ramazanı'nda olur. Yani senenin boyu boyu yoktur. Sadece vitirde Resulullah namazanın sonu 15'inden sonra Kunut duası yaparmış. Bu da E, rivayetten sahabelerden sabittir. Ee, i̇mamlar bunu zikretmişler. Tabii bir sürü sahabiden zikretmişler. Bunu kaynakların e, fıkıh kitaplarına dönsek görürüz yani de hadis kitaplarında. Ee, bu da e, meşhur olan İmam Ahmed'in mezhebinde var. Şafiilerin mezhebinde var. 4 mezhepte yani bu bunlar üstlenmişler bu şeyi. Sadece e, Ramazanda eee 15'inden sonra Resulullah kunut yaparmış. Nerede? Te e, vitirde. 3. görüş yine Malikiler bir kısım Şafiiler eee Ramazanda sadece diyorlar kunut yapılır. Yani Ramazan'ın birinden sonuna kadar vitirde kunut yapılır. Vitirde kunut yapılır. Bu da bir görüştür. Şafiilerin bazı eee Maliklerin bazı mezhep içinde de ihtilaf var. Belli olduğu gibi mezheplerin sözleri ama mezhebin de içinde müçtehitler var. Racih el mezhep diyerler. Mezhepte racih olan görüş budur. Yani bir mezhepte olabilir 4-5 görüş olsun ama racihi olan budur diyor. 4. diyor ki eee her gece kunut olabilir. Bir mahsuru yoktur senenin boyu boyu. Çibiz yaptığımız gibi Bu da Hanefilerin eee bir görüşüdür. Bir görüşte İmam Ahmed'ten rivayet olmuş, bir görüşte de İmam Şafii'den rivayet olmuş. Bunlar da sahabelere dayanıyor. İbn Mes'ud vesaire, tabiîn âlimlerine dayanıyor. Bunlar da tabii hadislere eee her bu görüşlerin hepsinin delilleri var. Hadislerle delilleri var. Sabit olan eee Hazreti Ömer'den de sabittir. Her zaman yapılmıştır. Bu racih olan şu anda E bu racih olan bu dört görüşten kunut senenin boyu boyu yapılabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama yapmayanı da illa çiğniye yapmadın diyemezsin. Bazen de yapılsa bazen yapılmaz alimler diyorlar. Racih olan senenin boyu boyu yapılır. Ama Resulullah'ın rivayetlerine baksak senenin boyu boyu yapmamış. Sahabeler bir kısmı yapmış, bir kısmı yapmamış. Ondan dolayı alimler diyorlar racih olan Senenin birçok zamanı yaparsın. Bir bir bir zamanı da tercih edersin. Yarısından az, yarısından çok Senenin eee içinden geldi okursun, içinden gelmedi okumasın ama Ramazan'ın sonunda bu mutlak olarak meşru ötür. Sabittir. Kunutla ilgili budur. Yani bizim Hanefi mezhebinde Türkiye'de eee olması olmazdır. Eee ama diğer mezheplerde de ayrıdır. Allahu alem racih olan eee Hanefi mezhebi racihtir, güzeldir ama eee racih olan yapabilirsin, yapmayabilirsin ama birçok zaman yapsan sahabeleri de destekledikleri için olur, yapmasan da olur. Evet. Bu bir meselesi, ikinci mes meselesi kunut duası rüku'tan önce mi, rüku'tan sonra mı? Şimdi bizde Hanefi mezhebinde rüku'tan öncedir. Diğer mezheplerde rüku'tan sonradır. Burada da ihtilaf etmiş alimler üç görüşe 1. demiş ruku'tan öncedir. Bu da eee Hazreti Ömer eee Hazreti Ali bi Mes'uda bi Musabra İbn Umar İbn Abbas ve sair eee birçok eee sahabeden rivayet olmuş. Bu da Malikilerin, Hanefilerin neydir? Mezhebidir. Ruku'tan öncedir. Ruku'tan önce yani kul vallahu kuduktan sonra Allahu ekber diye ne yapar? eee konu da aynı. 2. görüş ruku'tan sonradır. Bu da eee Ebu Bakır'dan yine Ömer'den Ubeyd'den Sa'id'ten rivayet olmuştur. Bu da Şafii mezhebinin Hanbelilerin de bir bir rivayeti Hanbelilerin de görüşüdür. Ruku'tan sonradır. 3. görüş diyor ki her cisimde sabit olduğu için önce de yapabilirsin, sonra da yapabilirsin. Bu da yine e, Şafii'ler de e, bir kısım Şafii'ler cevap veriyorlar, Hanbeliler'in de bir kısmı cevap veriyorlar. İhtilaf olduğu neden bu kadar ihtilaf var? Çünkü rivayetler sahih rivayetler bile gelmiştir. Racih olan, racih olan ruku'tan önce olabilir, bir mahsuru yoktur. Ruku'tan sonra olması daha alimler diyorlar racihtir ama fark etmez. Eğer önce, e eğer rükûtan önce eee yapsan olur, rükûtan sonra da yapsan olur ama rükûten sonra yapmak daha evleymiş alimlerin görüşüne göre. Bak bizim mezhepler mezheplerde ihtilaf bir nimettir, bir nıkmet değil. Çünkü neden? Hepsi rivayete da, dayanıyor. Rivayete dayanmayan söz zaten itibarı yoktur fıkıhta bile. Görüşten söz alınmaz. Görüş ne zaman olur? Rai ne zaman olur? Ne zaman delil yok uysa? İctihad babı o olur. 3. mesele kunut duasında kunut duası yapmadan önce eee her dua gibi elhamdülillah ve salatü vesselam ala resulullah sonra dua yapabilir misin? Burada da alimler ihtilaf etmişler. Eee 1. kavil diyor ki evet bütün dualar gibi yaparsın sonra kunut duasına gelirsin. 3.'cüde 2. görüş bu da tabii delilleri var. Buların da delilleri var. 2. görüş diyor ki eee yapamazsın. Sadece diyor ki şey de yapacaksın. Eee direk giresin. Allahumma eee iyyake na'budu ve leke naha nusalli ve, ve, ve, ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid normal Kunut duasını okursun. E yend Allahumme ehdina fi men hedeyt ve şair bil qaştan rivayet var konu duasında. Aynen eee dua el istiftah gibi hepsi sahihdir. Yani subhanak ve ğursun Allahumme yönelttü vecih-i ğursun namaza başlamanın. Bunlar hepsi sahihdir. Ama racih olan Allahu alem eee alimler diyorlar ki e, bunu da imam Mehmet tercih ediyor. Diyor. E, asıl olan duada nedir? Eee hamdele salvalayla baş, başlamak. E bu da e, delilleri kuvvetli olduğu için e, alimler bunu tercih etmişler. Öyle de başlasan olur, öyle de başlamasın olur ama racih olan daha faziletli. Elhamdülillahi ve salatu vesselam aley الرسول. Allahumme edhina fima hadayt ve'afina fima un'afayt ve'tasir. Başlayabilirsin. 4. mesele diyor, Kunut duasında eee eee meshur duadan başka bir dua yapabiliriz. Alimler burada diyorlar asıl olan meşhur duadır. Meşhur yani Resulullah'tan gelen duaları yaparsın. Onun haricinde dua yapamasın. Racih olan budur. Ama eee diyorlar ki başka dua yapsın. Sünnette yoksa onu da düzgün bir Arapça tek leffsız yani içinde illeçi kafiyeli olsun illeçi bir de avam diline benzemesin su edep olmasın Allahu Teala yanında eee bunu yapılabilir ama eee racih olan eee sünnetteki duaları işleyeceksin kunutta. Yani Allahumme fîh eddinâ fîm hedit ve sair rivayet olan yeniden Resulullah'ın normal duaları Rabbena atina fi'd-dünyâ hasene ve sair o dualar da olur. Bir mahsuru yoktur. Çin 5. mesele Kunut'ta e, beddua basabilir misin? Evet. Beddua cahillere basılabilir. Adları da verilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı, Hazreti Ömer yaptı dedi. Allahumme el ankaferate ehli'l-kitab. Hı? Eee, wa sahide yapabilirsin ama eee alimler diyorlar ki bunu da imam tahsis edecek. Yani imam şey edecek fitne çıkmasın. Yani imam eğer bir nazile olduysa imam yapabilir. Yoksa sen cahilleri isim vermeden diyebilirsin. Allah'ın müşrikleri helak et. Cahilleri helak et. Ama şahıs adını illeçi imam şey yapar. İmam tamim eder. İmam olmadığı surece bu günde biz eğer eğer o o konu duası fitneye sebep olmuyorsa cahrın adını söylemekte bir mahsur yoktur. 6. mesele konutla ilgili eee amin diyebilir misin? Evet. Eğer imam dua etse arkasından peşinden amin dersin ama amini de neredeyle edersin? Öyle bir alçak söz, sesle seslenirsin amin. Yanındaki o bir yanındaki duysun. Onun haricinde böyle amin çok yüksek sesten mekruhtur alimler diyorlar. Eee çünkü ayet geçtiği cübe diyor. Ud'u rabbukum tazzur'an ve khifa yanififa sassisce eee bundan dolayı alimler diyorlar yavaş yaşa bir de eee maalesef avamlar imam e, imama doğadır yende haberdir bunlar hepsinde amin diyorlar mesela desen ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار diyebilirsin amin. E belki de haber veriliyor. Ya Rabbi ente'l kerim ve ente'l aziz. O ne diyor? Olmaz. Yani bilmen lazım nerede amin diyorlar. Eee bu da eee şeydir. 7. mesele Kunut duası ne kadar? Sınırı ne kadardır? Sınır alimler diyorlar racih olan meşhur dualerden yetineceksin. Fazla da uzatmayacaksın. E müşkülât olduğunda e, biraz e, konuyla ilgili dualar yapabilirsin. Ama fazla aşiriyeye gitmemek lazım. İnsanlara tekellüf etmemek lazım. Eee ru bazen çok sürür. Bunlar ifrat tefrittir. Bunlar olmaması lazım. E, kendisi insan tek başına kalarçan içinden geçtiği kadar müşkülât olduğu kadar dua da yapabilir. Onun bir mahsuru yoktur. Velhamdülillahi rabbil âlemin.